Kıyamet günü bana en yakın olacak olanınız <gülüyor> bana en çok salatü selam getirileninizdir hadis şerif. Ne olacak ya uydur uydur söyle yani <gülüyor> daha ayeti iki tane ayete ne ne maal verilmiş Allah diyor ki ben salat ediyorum siz de edin yani ben destek veriyorum siz de destek verin diyor biz diyoruz ki ya arab bir şey şeyde benim büyük oğlum aklıma geldi şimdi daha küçük yeni yeni konuş yeni konuşmaya çıkmış kapının yanında duruyor. Oğlum şu kapıyı kapatır mısın dedim. Kapının yanında da yani işte emek diyor falan. Baba işim var sen kapat dedi. <gülüyor> Şimdi şeyde <şöyle, gülüyor> yani Allahu Teala diyor ki ben salat ediyorum. Buna yok bizim işimiz var. Sen salat et yavrum. <gülüyor> evet.